Evet kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Evet bu haftaki daha doğrusu son haftanın dersinin daha doğrusu ders iki kısımdan oluşmaktadır. Elinizdeki metinler açısından söylüyorum. Birinci kısım hadislerin anlaşılmasında rivayet ve dirayet bütünlüğü noktasında yani fıkul hadisin önemi ve fıkhül hadisle alakalı olarak neler yapılması gerektiğine dair e, bir takım kriterler var. O kriterlerden bahsedilmektedir. E, geriye kalan ikinci kısım ise hadiste metin ile alakalı e, bir bölümü içermektedir. Özellikle onların e, pek çoğu e, videolarda e, örnekleriyle ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Evet, şimdi burada hadis ile fıkıh yani buradaki fıkıh kavramı tafakkur, ince anlayış, hüküm çıkarma tekniği ve istinbat melekesi ile alakalı bir kavramdır. Ne zaman ki hadis ile fıkıh birlikte oldukları zaman tekemmül eder. Birbirlerinden ayrıldıkları zaman ise noksan kalırlar şeklindeki bir ifadeyle özetlenebilir. Temel İslam bilimlerinde özellikle hadis ilminde nakil, rivayet ve hafızayla birlikte. Şimdi lütfen ama lütfen dikkat edelim. Belki de, e, yani çoğunuzda dersiniz, bu son dersiniz olacağı için en azından A ile ilgili olarak. Bazı hususlara e, vurgu yapmam gerekiyor. Hatırlatma bağımda. E, ve özellikle bunlara lütfen dikkat etmemiz e, gerekiyor ve buna da özen göstermemiz icap etmektedir. Bu temel altyapıyı tefakkuh dediğimiz, tefakuh dediğimiz ve bununla birlikte teakkum dediğimiz akretme melekesini ya da yöntemini e, elimizden geldiği kadar uygulamaya çalışalım. Aksi takdirde pek çok bilgi e, boşa gider, zayi olur ya da anlamsız bir takım bilgilerle e, kafalarımızı doldururuz ve onunla beraber de insanlara din adına farklı şeyleri yönlendirebiliriz. Bu sebeple temel İslam bilimlerinde özellikle hadis ilminden nakil, rivayet ve hafıza ile birlikte akıl, dirayet ve muhakemenin önemi tartışılmaz. Hadis metinlerinin Resulullah'ın muradına mutabakat arz edecek şekilde anlaşılması ve yorumlanması, sahabe devrinden günümüze birçok alim için sürekli bir zihni meşguliyet olmuştur. Hicri 2. ve 3. asıllarda müştehit imamların gösterdikleri üstün gayret El-Rame-i ettiği el muhaddisül ül Beynir-Rabi ve adlı eser El-Gazali'nin hadisleri anlamanın esasları hakkında kaleme aldığı Kanun-u isimli risale ve Zerkeşi'nin bazı sahabiler tarafından rivayet edilen hadislerin yanlış eksik anlaşılması ve yorumlanması karşısında Hazreti Ayşe'nin müdahale ederek düzelttiği konulara ihtiva eden El-İca -e Ayşe aleyh-sahabe adıyla yaptığı derleme Masırlardan Muhammed el-Gazali'nin El-Sünnetin Nebeviye Beyni Ehlil Fakıh ve hadis ve Yusuf El-Karadavi'nin keyfenet Amel Me'e el -e adlı kitapları söz konusu zihni meşguliyetin birkaç tezahürinden ibarettir. Yani hadisle beraber nakille beraber Akıl, dirayet ve muhakemenin de birlikte ele alınması gerektiğine dair belli başlı temel kaynaklardır bunlar. Bunlardan Errame El Hurmuzi'nin El-Muhaddis-ül Fasıl'ı ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü usulü hadisinin ilk sistematik ürünlerinden sayılan bu eser isminden de anlaşılacağı üzere rivayet ve dirayet, rivayet-dirayet ilişkisini konu edilmiş ve ve nakil akıl ilkilisinin olmazsa olmazlığını vurgulamıştır. O rivayet ile dirayeti şahsında toplayan alimlerin hazretini müstakil bir başlık altında işlediği gibi, rivayetle birlikte dirayet ilminin ele hadise has bir iş olduğunu ayrı bir bölümde el almıştır. Esasen Errâme Humlu üzerinde şu tespiti, hadis ilminde rivayet-dirayet bütünlüğünün imvanı taşıyan bu makale için ilham kaynağı olmuştur. Biraz önce ifade etmiştik, hadis ile fıkıh birlikte oldukları zaman tekemmül eder, birbirlerinden ayrıldıkları zaman ise noksan kalırlar demiştir. Konumunun sınırlandırılmasına yardımcı olan ve yazının kavramsal çerçevesinin oluşturulmasına rol oynayan bu sözün açılımına geçmeden önce, araştırmamızın anahtar terimleri olan rivayet ve dirayetin hadis tarihinde yükrendikleri manaya kısaca işaret edelim. Hijri 8. asırdan itibaren hadis ilminin rivayetul hadis ilmi, ilmu'r rivayetil hadis, ilmu'l hadis rivayeten ve dirayetul hadis ilmi, ilmu'd dirayetil hadis, ilmu'l hadis dirayeten tarzında bir tasnif tabi tutulduğunu görmektiniz. Yani Hijri 8. asırdan itibaren aslında tarih itibarıyla rivayet ve dirayet kavramlarının kullanımı Hicretin ilk asrına kadar uzan, uzanacak kadar eskidir. Nitekim bu konuda Peygamber Aleyhisselam nispet edilen bir hadiste bulunmaktadır. Rivayet ehli olun, rivayet ehli olmayın. Fıkhını bildiğiniz bir hadis, rivayet ettiğiniz bin hadisten daha hayırlıdır şeklinde Hazreti Peygamber e isna edilmektedir. Hadisin teknik anlamda sahip olup olmadığı tartışması bir yana, ilk asılların gündemini meşgul eden bir problemi günümüze taşıması ve bize mesaj vermesi bakımından bir değer ifade etmektedir hadis ilmini rivayetül hadis ve dirayetül hadis tarzında ayrı ayrı ele alıp mantıkçıların metodunu kullanarak ilk tarif eden kimsenin bu ilimler tarihsi olan İbnül Efkani olduğu tespit edilebilmiştir. Bakınız arkadaşlar rivayetül hadis ve dirayetül hadis tarzında ayrı ayrı ele alıp mantıkçıların metodunu yani mantıkçıların metodunu yani ma taakkul dediğimiz tutarlılık gelişmezlik gibi ilkelerin yer aldığı bir ilim dalıdır. Bu ilim dalının çerçevesinde yani bu yöntem daha doğrusu bu yöntem çerçevesinde rivayetül hadis ile dirayetül hadis tarzını alıp ayrı, ayrı alıp bunları bir araya getirmiştir, mezzetmiştir. Meslekten hadisçi olmayan İbnül Efkani'nin sistematize ettiği bu tarife göre rivayetül hadis ilminde peygamberin söz, fiil ve takdirlerinin nakil, zabıt ve tespiti ele alınırken, dirayetül hadis ilminde rivayetin nev'i, hükümleri, ravilerin şartları, merviyyatın sınıfları ve onların manalarının çıkarılması yani istihraç söz konusu edilmektedir. Es-Suyuti'nin, Es-Suyuti İbnül Efkani'nin bu tasnif ve tarifin eserini almış, onu takip eden hemen bütün hadisçiler de kısmen veya tamamen aynı bakış açısı hakim olmuştur. Yine bu bakış açısının zemin hazırladığı yaygın kanaate göre sahife, cüz, fevayit, emali gibi ilk devir hadis mecmuaları hüsnet, mucem, musannef, sahih, cami, sünen gibi hadis kitabiyatı, rivayet ilminin ki furuğu hadis olarak da geçer, kaynakları olarak teşekkür ederken ileylül hadis, ihtilafül hadis, esbabı burudül hadis, garibül hadis, nasıkül hadis, nakd rical, ki cehtadildir, esma-ül rical ve tabaka çalışmalarda dirayet ilminin mahsulleri olarak vücut bulmuştur. Hemen belirtmek gerekir ki onlardan ihtilaf hadis, esbabı ı hadis, garib hadis ve nasık hadis disiplinleri, dirayet hadisi doğrudan ilgilendirmiş ve hadis metinlerinin anlaşılması, yorumlanması ve hayata geçirilmesi önemli bir rol oynamıştır. Yani ihtilaf hadis, esbabı ı hadis, nasık hadis ve garib hadis, doğrudan metnin kendisiyle alakalıdır. Metnin kendisiyle ilgilenmektedir. Yani orada taakkulata yönelik, muhakemeye yönelik bütün usuller orada yer alır. Yani başkalarının söylediği şekliyle zannedildiği gibi hadis ilmi ilm elmi hadis mutlak anlamda bir rivayet ilmi değildir mutlak anlamda rivayet ilmi değil ama aynı zamanda da bir dirayet ilmidir. İlmül ilmül İlmül azar adıyla bilinen rivayetül hadis ilmi ve ulumül hadis, mustalahül hadis ve ilmül usulü hadis ismine maruf olan dirayetül hadis ilmine ilişkin ortaya çıkan söz konusu kategorik ve terminolojik gelişme sonraki dönem alimlerinde üründür Ancak sonraki dönem alimlerinden yine bir ilimler olan Taşköprülü Zade'nin Refah Tarihi 968 yani 1561 16. asır ulemasındandır. Tarafından yapılan şu tarifin daha isabetli olduğu kanaatini taşımaktayız. Demek ki rivayetül hadis mi? zapt ve adalet gönden ravilerin hallerini iktisal ve inkıta bakımından da senedin durumu tetkik ederek hadislerin Resulullah'a ulaşmasını konu edinen bir ilimdir. Rivayetül hadis ilmi ise Arap dili kaidelerine ve şer'i kriterlere dayanarak peygamberin ahvaline mutabık olarak bakın, peygamberin ahvaline Sünnetine bu çerçevede mutabık olarak hadis metinlerinden anlaşılan mana, murat ve maksattan bahseden ilimdir. İşte Taşköprülü Zade'nin dirayet hadis ilmini esas seçil eden kaynakların da Kur'an ve sünnet, fıkıh ilmi ve peygamberin hayatıyla alakalı rivayetler bilgisi olduğunu da belirtmektedir. Taşköprülü Zade'nin rivayet-dirayet yaklaşımı, makale başında kullandığımız dirayet ile ne kastettiğimiz yansıtması, ve dirayetül hadis terimine berraklık kazanılması bakımından önem arz etmektedir. Taşköprülü zade tarafından yapılan bu tarif orijinal bir isabetli bulmuş olacak ki ünlü bibliograf ve ilimler tersi Katip Çelebi'nin tercihine masal olmuş, masallardan Ebu'l Fazıl Abdullah el-Gumari'nin tercih-ül inaye tarifi almi'l hadis, ribayeten ve dirayet adlı müstakil yazmasına malzeme teşkil etmiştir. Katip Çelebi hadis ilmini Peygamberin sözlerinin fiillerinin ve hallerinin bilindiği ilim şeklini tarif ettikten sonra rivayetül hadis ve dirayetül hadisin tariflerini taşköprü zaten aynen nakletmiştir. Dolayısıyla bütün bunlardan rivayetül hadis ilmi ile dirayetül hadis ilmi arasında fark vuzuğa kavuşmuş olmaktadır. Rivayetül hadis ilminin konusu kabul ve red yönünden ravi ile mervidir. Tekrar söylüyorum rivayetül hadis ilminin konusu kabul ve red yönünden ravi ile mervidir. Dirayetül hadisinin konusu ise anlaşılması yani fehim ve kendisinden hüküm çıkarılması istinbat yönünden de hadis metinleridir. Tabi rivayet ve dirayetül hadisle alakalı olarak tarihi süreç içerisinde nasıl ve ne şekilde e, tanzim edildikleri Uzun uzadıya buralarda açıkça ifade edilmektedir. Şimdi burada esasen Taşköprü Zaten'in taslim ve tarifini esas alan bakış açısı, ilk asılların rivayet-dirayet telakkesiyle de mutabakat arz etmektedir. İmam Muhammed Eşeybani, hadisle amel ancak rey ile, bakınız hadisle amel ancak rey yani dirayet ve tefakkuh ile, rey de ancak hadis ile istikamet kazanır. Yani birbirlerinin olmazsa olmazlarıdır. Derken hakim nisabori de fıkhül hadis yani dirayet bu ilimlerin semeresidir. Şeriatın varlığını devam ettirebilmesi de buna bağlıdır demektedir. Ayrıca fıkul hadis eserinde müstakil bir başlık altında el alan hakim bununla dirayetül hadisi kastetmiş olsa gerektir. Çünkü bilmek, anlamak, iyice kavramak manalarına gelen dirayet Fıkıh yani tefakkuh kelimesinin müterahatifi durumundadır. Bu itibarla fıkul hadis, hadis fıkıh ilişkisi açısından ayrı bir önem kazanmış olmaktadır. Yani bu işin ilişki itibarıyla fıkul hadis noktasına gelebilmesi için dediğim gibi her ikisinin birlikte mevc edildiği bir alana doğru gidilmesi gerekiyor. Sadece hadisle, daha doğrusu sadece nakille amel etmeye kalktığınız zaman, amel edilmeye kalkışıldığı takdirde yanlış yapma ihtimali vardı. Çünkü siz orada zaman zaman, daha doğrusu sık sık telaffuz ettiğim, söylediğim, Hazreti Peygamber'in bundan maksadı neydi, kası neydi? Tabi bu maksat ve kası öğrenebilme açısından rivayetin bütün taleklerini mümkün mertebe, değerlerin toplanması, bir araya getirilmesi, hangi zamandan, kime, nasıl, niçin ve ne şekilde, ve hangi maksatta söylediğinin tespiti gerekir. İşte bunun için de dirayet gerekiyor. Yani bir muhakeme gerekiyor. Bunun için aklın çalıştırılması gerekmektedir. Doğrudan bir metinden alıp sadece tek bir metin üzerinden ya da tek bir rivayet üzerinden tefakkur yapmak her zaman isabetli olmaz. Ve sakıncalar da elbette çoktur. Rame Hurmuzi'nin bazı e, ifadeler var e, bu Tabakku hadisle ya yani da hadisle alakalı olarak. Yani bu işin ne kadar ehemmiyetli olduğunu göstermek açısından. Rame Hurmuzi'nin Sufyan Sevri'den 161 naklettiği helal ve haramı ilimde meşhur dirayet ve Tafakku tarafı olanlardan al, öğren. Diğerlerini ise şeyhlerden, raviyle yani. Buradaki şey e, ta, tarikat şeyhi falan filan değil ravilerden tazdaki nasihat veya Ebu Asım bilden civayet ettiği hadiste dirayetsiz imamlık düşük bir imamlıktır şeklindeki uyarı onu ses konusu tespitiyle vermek istediği mesaja açıklık getirmektedir. Yine onun Abdullah bin Haşimet et naklettiği şu bilgi de önemlidir. Biz vekiğin huzurunda bulunuyorduk. O bize iki sinat serisinde hangisi yani El-Ameş, Ebu Vail, Abdullah bin Mesut mu? Yoksa Süfyan, Mansur, İbrahim, Alkama, Abdullah bin size daha sevimli ve sizin için tercih sevdiği diye sorunca biz de El-Ameş'in Ebu Vail'den yaptığı rivayet de ahmak diye cevap verdik. Bunun üzerine Vekil, El-Ameş şeyhtir demiş. Ebu Vail de şehtir Süfyan, Mansur, İbrahim, Alkam ve Abdullah ise bunların hepsi birer fakirtir. Tafakku etmişlerdir. Fakihlerin alıp kullandığı bir hadis, şeyhlerin yani nakillerin kullandığı bir hadisin daha iyidir dedi. Aktardığı şimdi şuraya dikkat çekelim. Aktardığımız sözlerde geçen şey kavramını mücerret muhaddis, ravi ve nakil manasında yani sadece rivayette meşgul olan ve duyduğu hadisin nakletme vazifesini üstlenen kimse fakir kavramının ise rivayetten haberdar olmakla birlikte onun nasıl anlaşılması ve yorumlanması gerektiğini bilen kimse manasında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yani buradaki Sadece nakilcilik görevi yapan var bir de nakledildi ama nasıl, niçin ve ne şekilde yani metnin anlaşılması yönünde düşünce üreten, anlam çıkartan ve yorumlar yapan kişi olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi fıkıh ilmiyle ilgili olarak rivayet bakımından güçlü altyapısı olmayan bir fakihin, tabi burada dediğim gibi mutlaka bir fakihin rivayet bakımından altyapısının sağlam olması gerekiyor. Bazen sadece bir iki rivayetle e, insan e, fıkıh üretemez. Rivayet malzemesi hakkında epey bir mütesebatının olması gerekmektedir. Burada mesela rivayet bakımından güçlü altyapısı olmayan bir fakihin dirayet açısından da zayıf kalması kaçınılmaz bir sonuçtur. Fakih hadis sahibi olmadığı zaman topal olur diyen Ebu Arube Erharani'nin sözü bu zeminde düşünülmelidir. Böyle bir kimse Zehebi'nin benzetmesiyle henüz tüylenmediği ve gelişimin tamamlamadığı halde uçma teşebbüsünde bulunan bir kuş yavrusu mesabesindedir. Fakih kavramıyla yalnız fruğu bilen kimsenin kastedilmediği de Açıktır. Bakın şimdi zaman zaman akademik camiye ya da ilahiyat camiası içerisinde bu tür kavramlar biraz daha e, kendi kavramının ötesinde çok farklı anlamda kullanılmaktadır. Halbuki farklı kavramı e, salt anlamda füru bilen değil sahasına bakıldığı zaman rivayet konusunda da yeterince uzmanlık e, alanına giren kişinin anlamına da geldiğini belirtmekte fayda var. Çünkü bilgi kaynağı fetevali literatürü ve literatürü veya müdellel olmayan fıkıh kitabiyatı olan ve mesnet itibariyle onların mütevası hiç tahkik etmeden olduğu gibi nakleden mukallif bir alim fıkhın gereği olan istimdat, itibar, tetebbür, muhakeme ve mukayese imkanlarından aciz kalmaktadır. İşte bu noktada hadis-fıkıh ilişkisi veya muhaddis fakih işbirliğinin önemi tebellür etmektedir. Hanefi hadis ve fıkıh alimi Keşmiri'nin şu tespiti bu bakımdan önemlidir. Birçok mesele fıkıh kitaplarında mevcut değildir. Halbuki hadis o meseleyi temas etmiştir. Kim dinin tamamını fıkıh kitaplarında bulunduğunu ve fıkın dışında hiçbir şeyin kalmadığını iddia ederse o doğrudan sapmıştır demiştir. Bu demektir ki fıkıh ilminde halledilmeyi bir mesele yoktur. Ortaya çıkan her meselenin cevabı fıkıh, fetva veya ilmuhay kitaplarında mevcuttur. Hadis kaynaklarına müraca etmeyin de yoktur. Anlamında değildir yani. hadise yalnız teberrüken okunmadığı şeklinde Bakınız buraya tekrar okuyorum. Yani tekrar vurgulamam gerekiyor. Şimdi zaman zaman şu tür ifadeleri çok sık rastlarsınız Ya da benzeri ifadeleri Canım fıkıh ilminde halledilmenin bir mesele yoktu zaten. Ortaya çıkan her meselenin cevabı Fıkıh, fetva veya ilmaha kitaplarında zaten var. Hadis kaynaklarına müracaat etmeye hiç gerek yok. Hadisler yalnız teberrüken okunmalı şeklinde özetlenebilecek bir fikir ilmi zihniyetten uzak ve mesnetsiz bir iddia olmaktadır. İmam Bukhari hocası Ali bin Elmedini'nin şöyle dediğini nakleder. Hadislerin manasını anlamak yani fekahet, tefakku ilmin yarısıdır. güzel bilgisi de ilmin öteki yarısıdır. Bu sözün ilk cümlesinde geçen tefakkuk fakul hadisi yani tirayet ilmini, rijal bilgisi rivayet ilmini çağrıştırmaktadır. Peki fakul hadis nedir? Hadislerin mana ve maksadına nüfuz etmek suretiyle doğru olarak anlama yani fehim faaliyeti ve onlardan sıhhatli bir şekilde hüküm çıkarmak yani istinbat tekniği demektir. Başka bir deyişler fakul hadis Munadın Ebevi'yi tespit noktasında sarf edilmesi gereken ciddi gayreti ifade eden hadis ilim dalıdır. Derin tefekkür ve basiret isteyen bu ilim dalında münakaşa edilen konular geniş Kur'an ve hadis kültürü fükü yeterlilik ve hazırlık yardımıyla çözüme kavuşur. Ne var ki tarih boyunca en yüce ilim ve en şerefli ilim eşreful uluğum şeklinde telakki edile gelmiş hadis ilimlerinin en şerefi ilimdallı olarak üstüne kabul görmüş olan fıkul hadis henüz müstakil bir disiplin hürriyeti kazanamamış, metodolojisi gelişememiş ve özel bir literatürü oluşamamıştır. Bu yüzden de fıkul hadisin en şerefli olma özelliği daha çok teoride kalmış ve tarih içinde icra etmesi gereken fonksiyon sistematik şekilde pratiğe geçirilememiştir. Ancak bir nevi hadis felsefesi demek olan bu ilmin daha ziyade hadis şerh kitabiyatı içinde müteferrik vaziyette işlendiği bir vakadır. Ebu Cafer El-Tahavi'nin şer Manil Asarı, Ebu Süleyman El-Hattabi'nin Maalim-i Süneni, İbni Hazm'ın El-Muhallası ve İbn Abdilber'in El-Temhidi bu konuda hemen ilk akla giren örnekler arasında yer alır. Fıkhul hadisi ihtimam gösteren hadis fıkhı, rivayet dirayet, menkul makul ve nakil nazar ikilisini şahsına toplamış olan muhaddis fakirler her zaman imtiyaz görmüş, Fikir ve tahilleri ummiyette tercihe şayan görülmüştür. Onların tavsiyesinden mençe me'abinle rivayet direği, acamiyun bin beyne cınaat el hadis ve el ile el fıkhah ol el hadis, fıkhah ol muhaddisin fıkhah ol ehli hadis ve ehli fıkh fil hadis gibi ümvanların kullanılması söz konusu imtiaz ve tercihin ifadesidir. Dolayısıyla burada fıkh hadis noktasından bakıldığında, Bunların birbirine ayrılmaz bir ikili olduğunu, daha doğrusu fıkıh hadisin bir yönden rivayet ilmini ama diğer yönden rivayet ilmini kendi içerisinde barındıran bir ilim dalı haline geldiğini ve bu konuda da e, en azından teknik olarak bu konuda bizim özen göstermemiz gerektiğine dair bir fikri bu yazıda e, açık ve net bir şekilde görmüş oluyoruz. Mesela fıkıh hadis için pratik değeri de bulunan bir misal vermek istiyoruz. Memun bir mihran anlatıyorum. Su içerken beni, beni Ömer bin Abdülaziz gördü. Nefes alıp vermek için ben suyu ara vererek içmeye başlamıştım. Ömer bin Abdülaziz bana Resulullah su kabına soluyarak içmeyi yasaklamıştır. Eğer su kabının içine solmazsan istersen bir nefese iç içebilirsin dedi. Tekrar okuyayım mı? Yani elbette biliyorsunuz okumayı da yani vurgulamak adına konuşuyorum. Su içerken beni Ömer bin Abdülaziz gördü. Nefes alıp vermek için ben suyu ara vererek içmeye başlamıştım. Yani orada hadiste var ya. Üç defa yani nefes alarak e, kaba üflemeden üç defa e, ne yapmanız gerekir? Ara vermeniz gerekir. Şimdi... Memnun bin Mehran bunu yapıyor. Yani hadisi olduğu gibi alıp hayatını uyguluyor. Ömer bin Abdülaziz de bunu görünce Resulullah su kabına soluyarak içmeyi yasaklamıştır. Eğer su kabının içine solumazsan bakın burada gerekçe var. Soluyarak içmeyi yasaklamıştır. Solumazsan istersen bir nefese iç ya da içebilirsin dedi. Bu hadiseyi nakleden en ürüsü Maliki Fakir ve Muhaddis İbn Abdilber şu değerlendirmeyi yapmaktadır. Ömer bin Abdülaziz'in konu hakkındaki sözü sahih ve ince bir anlayıştır. Yani el fakus sahih. İbni suya nefes vererek içmekle ilgili yasağın zahirlerin iddia ettikleri gibi tahlimen değil, edeben olduğunu da ifade etmektedir. İşte bunu açıklaya çıkaracak olan hangi sistemdir, hangi düşünce yöntemidir? Tefakkulttur, teakkuldür. Dolayısıyla bu yöntemi biz e, kendimiz bizzat kazanmamız gerekiyor. Şimdi eğer rivayet-irayet bütünlüğüne dikkate almazsak, yani sadece salt anlamda rivayetler üzerinden ya da tek bir rivayet üzerinden e, rivayeti pratiğe aktarmaya çalışacak olursak bakalım başımıza neler geliyor. Halihazırda şu anda da geliyor da en azından bunun tarihteki uzantıları neler? İsterseniz bir onlara bakalım. Hadislerde lafsi ve zahiri mananın bir prensip olarak benimsenmesi, onların sev gayesinin mana ve maksadını göz ardı edilmesi, tarih boyunca özellikle i̇bn Hazm'ın yaşadığı Hicri 5. asırda ciddi münakaşa ve itiraflara sebep olmuştur. Burhansız olarak haberin zahirinin dışına çıkılarak yapılan tevbili zan olarak nitelenen İbn-i Hazm, Nasların lafız ve zahirine bağlı bir usul kaydısı var, tatbik etmiş ki İbn-i Hazm zahiridir. Yani sadece Nasların ya da metinlerin sadece zahirine bakar. Bunu kabul etmeyen muhaliflerini ki onların başına hanefile gelmektedir, sert bir dille suçlamıştır. Aslında bu nevi münakaşa ve itirafları sahabe devrinde de görülmektedir. Mesela ahzab ya da hendek muharebesi dönüşünde Hazreti Peygamberin beni kurayzaya Kurayza varmadan hiç kimse ikindi namazını kılmasın talimatına rağmen ikindi vaktinin girdiğini gören bazı sahabiler oraya varmadan namaz kılmayız derken zahiri anlamına bakmışlar. Diğer bir kısmı da bilakis kılacağız bu bizden istenmedi peygamberin maksadı sizin anladığınız gibi değildir diyerek yolda namazlarını eda etmişlerdi. Bu farklı anlayışla, işte hat bilahire Peygamber'e arz edilmiş, fakat her iki grubu da yaplamamıştı. Bu halde münasebet edip Nasr'ın şöyle söylediği söz şu söylediği söz edilmiştir. Şayet biz beni Kurayza gününde bulunsaydık, oraya varmadan gece yarısından, bakın gece yarısından sonra da olsa ikindi namazını kılmaz. Zahiri anlayış bu i̇bn Hazm'ın bu ifadesi zahiri terakkinin bir sistem olarak benimsenmesi, ve uygulanması konusunda onun müsamahasız ve radikal tavrını ortaya koyması bakımından da önemlidir. Sahabe devrinde görülen bir diğer misal de şudur. Peygamber Aleyhisselam Haç mevsiminde Mina'dan Mekke'ye gelirken ebtah veya muhassab adı verilen mevkide inip konaklamıştı. Bunların hareketle Ebu Hureyre ve Abdullah bin Ömer söz konusu konaklamanın bir ibadet olduğu kanaatine varmış. Bakınız şimdi burada Mina'dan Mekke'ye gelirken Haç mevsiminde ebtah veya muhassab adı verilen mevkide inip konaklamıştı Hazreti Peygamber. Bunların hareketle hem Ebu Hireli hem Abdullah bin Ömer söz konusu konaklamanın bir ibadet olduğu kanaatine varmışlardı. Ve bunu haçın bir sünneti olarak görmüşlerdi. Hazreti Ayşe ve Abdullah bin Abbas ise Resulullah'ın Adı geçen mevkide konaklamasını bir tesadüf eseri olarak değerlendirmişler ve haccın sünnetlerinden sayılmayacağını ifade etmişlerdir. Rivayet-i rayet bütünlüğünün sağlanmaması, hadislerin doğru olarak anlaşılmasını engellemiş ve onların uygulanmasını güçleştirmiştir. Birkaç misal vermek suretiyle konuya açıklık getirmek istiyoruz. Amr bin Şahit dedesinden şunu rivayet etmiştir. Resulullah Cuma günü namazdan önce halkalar haline oturma yasakladı. Hadis metnindeki hılak ya da halak kelimesini halk şeklinde okuyan ve anlayan bir şahıs hadisle amel düşüncesiyle cuma namazından önce 40 sene başını tıraş etmemiştir. Halk kelimesi, halk değildi. Halbuki hadis cuma cemaatin izdiham ve sıkıntıya sokan yani halka şeklinde oturduklar için İzahı ve sıkıntıya sokan ilim ve müzakere halkalarının teşkilini yasaklamıştır. Hadiste geçen hülak, halaka kelimesinin çoğuludur. Hadisin bir diğer rivayetindeyse tahalluk, yani halka halka oturma şeklinde vayet olmuştur. Mesela bu anlayış. Ebu Hürey'den rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim taşla temizlenirse tek sayılı taş kullansın. Hadisin orijinal metnindeki itar yani tek yapma kelimesi vitir kökünden gelmektedir. Hani vitir teklidir ya. Üç. Dolayısıyla meskür hadisi kim taşla temizlenirse hemen vitir kılsın. El vitir diye geçer. Tarzında anlayarak defi def hacetten sonra abdest almaksızın vitir namazı kılan ve hadisçi olduğu söylenen bir şahıs çıkabilmiştir. Halbuki hadisin tercümesinde de belirtildiği gibi, itar özellikle suyun az bulunduğu veya hiç olmadığı zamanlarda kullanılan taşın 1-3-5 gibi tek yapılması demektir. Şafii Fakih ve Muhaddis El-Hattabi'nin de söylediği gibi, hadis temizlikte esas olan su ile ruhsat olan taşlar arasında muhayyerliği ifade etmektedir. Bu izah su ile temizlik imkanı olduğu halde, Üstelik kanalizasyon tıkanıklığına, yol açma pahasına, taş kullanmanın, hadisin mana ve maksadıyla ruh ve hikmetiyle bağdaşmayan bir uygulama olduğunu göstermesi bakımından da önem arz etmektedir. Bakınız arkadaşlar, şimdi ben 1992 senesinde İngiltere'de bir yıl süreli araştırma yapmak üzere bulunduğumda Londra'nın merkezindeki camiler, orada bir cami vardır. Londra'da bir merkez camisi vardır. Yani e, Müslümanların teşkil ettiği bir dernek vasıtasıyla. Oraya gelen e, zahiri anlamıyla ya da bu nevi yanlış tabakku etmeyen, sadece rivayet merkezli olup da e, farklı manaya yükleyen, insanların anladığı şekilde hadisler anlaşıra, e, anlayan pek çok zavad, özellikle bu, e, Arap kardeşlerimizden pek çok kişinin ellerinde üçer beşer, üçer beşer çakıl taşlarını bulundurduklarını ve e, Afedersin, tuvaleti de o çakıl taşlarıyla doldurduklarını bizzat, bizzat en azından hem şahit oldum, hem bunun tartışmasını yaptık. Bakın, sene 1992. Şimdi belki sizin aklınıza çok şey gelmeyebilir ama e, İslam dünyası içerisinde bu tefakkul edilmemesi, tafakkur ve taakkul çerçevesinde hareket edilmemesi, muhakeme kabiliyetinin azalması salt anlamda sadece hadisler üzerine yani tek bir rivayet üzerinden hareket edilmesi pek çok felakete deymeyen yani neyse dini anlamda felakete neden olabilmektedir. Verilen her iki misal de i̇bn Cevzi'yi haklı çıkarmaktadır. O hadislerin yalnız hıfzıyla yetinip onların anlaşılması için gayret sarf etmeyen hadisçilerin taşlıkların ne olduğunu bilmeyen hamallar Zivamül Esfer diye tenkit edindiklerini ve onların iblis tarafından aldatıp, aldatıldıklarını zikretmektedir. Şimdi benzer pek çok gerek ehli tarih ya da tarikat ehlinden, cemaat elinden ya da farklı mezhep farklı inanç düşünce düşünceye sahip olan inanç derken buradaki itikad anlamında değil, fikri ya da mezhepsel çerçevede söylüyorum. Pek çok insanın maalesef bu tür anlayışa sahip olduklarını görüyoruz. Evet. Bir başka örnek daha verip e, dersimizi sonlandıralım. Enes bin Malik diyor ki Üvey babam yukarıdaki rivayeti okursunuz. sadece şu dikkatinizi çek, Daha fazla dikkatinizi çeker diye. Yani bunu zaten hadis tarihinde bildiğiniz için. Ebu Talha'nın bir oğlu ölmüştü. O sırada kendisi dışarıda bulunuyordu. Karısı Ümmü Süleym oğlunun öldüğünü görünce onu yıkayıp kefenledi ve evin bir tarafına koydu. Şimdi bakınız. Karısı Ümmü Süleym oğlunun öldüğünü görünce onu yıkayıp kefenledi ve evin bir tarafına koydu. Derken Ebu Talha geldi ve Çocuk nasıl oldu diye sordu. Karısı sakinleşti. Ben onu istirahat etmiş olmasını umuyorum dedi. Nihayet sabah olunca kocası boy abdesti aldı. Tabi burada şey, cümleyi muhtarızda var. Ebu Talha dışarı çıkmak isteyince karısı ona çocuğun öldüğünü haber verdi. Kocası Ebu Talha peygamber ile birlikte namaz kıldı. Yine aradaki konuşmalar diyaloglar var. Onlar geçilmiş. Sonra olup bitenlere peygamber anlattı. Bunun üzerine peygamber aleyhisselam Umarım allah Teala bu gecenizi sizin için bereketli kılmıştır buyurdu. Bu hadisenin reenkarnasyon için bir delil olarak kullanıldığını görmekteyiz. Başkaları tarafından. Kıyaslama imkanı vermesi bakımından söz konusu yorum ve değerlendirmeyi tekrara rağmen aynen aktarmak istiyoruz. Enes bin Malik'in anlattığı şu olay, Ümmü zeka, kavrayış ve Allah'a teslimiyeti kadar bir reenkarnasyon delili olarak ta kaynaklarda yer almış bulunmaktadır. Sadece kaynaklarda yer aldığını ifade etmek için söylüyoruz. Küçük bir yavrusu ölmüştü Ümmü Süleymin. O sırada dışarıda olan baba Ebu Talha eve geldiğinde küçük, küçüğün nerede olduğunu sordu. Anne komşu bir süre için aldı sonra getirecek diye cevap verdi. Akşam oldu. Ümmü Süleyim çok güzel bir sofra hazırladı. Yenildi, evlendi ve karı koca gidip, gidip yattılar. Sabahleyin kocasının karşısına dikilen Ümmü Süleyim şöyle konuştu. Yavrumuz onu bize gönderen kudret tarafından ait olduğu yere çağırıldı. Bir süre, bir süre sonra tekrar gelecektir. Bu geceki temasımızda o bize tekrar iade edildi. Üzümlü ve sesini çıkarma. Haber Hazreti Peygamber'e ulaştığında o şöyle buymuştur. Allah onların o gecelerini ve o gece onlara verilerini mübarek kılsın. 9 ay sonra Ümmü Süleym Nur topu gibi bir yavru doğurdu ve adı Hazreti Peygamber tarafından kondu, Abdullah. Halbuki söz konusu halisenin Reenkarnasyonla hiçbir ilgisi yoktur. Hadisin reenkarnasyonun devri olarak anlaşılması, onun özünden uzaklaştırılması ve bağlamından koparılması demek olduğu gibi aynı zamanda açık düz metne ait mana ve muhtevadan tecrid edilmesi demektir. Tabii dipnotta belirtilen yazarın hipnota belirttik gösterdi. referans kaynakları dikkatle gözden geçirdiğimiz halde özellikle bir süre sonra tekrar gelecektir şeklinde yapılan çeviriye tekabül eden bir ibareye rastlanmamıştır. Ancak öyle anlaşılmaktadır ki söz konusu yanlış anlama ve yapılan tuhaf yorum gösterilen referanslarla geçen isterca caa fiiline farklı bir anlam yüklenmesinden ve konunun rivayet dirayi bütün içinde ele alınmamasından kaynaklanmış olmaktadır. Burada konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak maksadıyla yazarın kullandığı kaynakları nazar itibarı alarak haliseyi özetlemek uygun olacaktır. Küçük oğlunun ölümü karşısında üstün sabır ve metanet ahlakı gösteren Ümmü Süreyf, benden önce hiç kimse ölüm haberini kocam Ebu Talha'ya iletmesin diyerek çevresini uyarmıştı. Nihayet oruçlu olduğu anlaşılan Ebu Talha, bakınız oruçlu iken evine dönmüş ve karısı ona iftar yemeye hazırlanmıştı. İlişkiden sonra karı koca arasında şu konuşma olmuştu. Ümmü Süleym, Ebu Talha komşunun diğer bir komşudan bir emanet aldığını farz et. Emanetin asıl sahibi olan kimse onu almak üzere komşusuna gittiğinde komşunun geçici bir süre için yanına aldığı emaneti kendisine sanat vermemesi halinde veya emaneti iade etmeyi ağır bulan kimse hakkında ne düşünürsün? Ebu Talha, bu olacak şey değildir. Bu çirkin davranışıyla komşu emanete ihanet etmiş olur. Emanet asıl sahibine verilmelidir. Ümmü Süleym, kuşkusuz senin oğlum da Allah katına bir emanet idi. Şimdi Allah onu geri aldı. Ruhunu kapsetti. Bunun üzerine Ebu Talha, inna lillah ve inna ileyhi raciun dedi. Görüldüğü üzere konuşmanın sonunda yer alan istercea ile o geri gelecektir şeklinde anlaşılmış ve bu başlık yapılarak reenkarnasyon için kullanılmıştır. Oysa bu Arap dinle de aykırı düşmektedir. Çünkü lügatte verilen bir şeyin iadesini istemek Anlamında bir meful ile birlikte müteaddi olarak kullanılan isterca fiili ölüm gibi bir musibet haberinin ardından inna lillah ve inna ileyhi diyerek teslimiyet göstermek manasına da gelmektedir. Kısacası rivayetteki isterca fiilin fa ölen çocuk değil babası Ebu Talha olduğu da açıktır. Nitekim rivayetin aynı kaynaklarda zikredilen başka bir versiyonunda Ebu Talha Allah'a hamdü senadan senada bulundu ve inna Allah ve inna ilhacun dedi net bir ifade mevcuttur. Dolayısıyla rivayet-i rahip bütün ihmal ve ihlalden doğan yanlışları gösteren misalleri çoğaltmak mümkündür. Yazının hacmi gereği kısaltmaya çalışılan bu misallerin rivayet-i rahip bütün ne derece zaruri olduğunu yansıttığını düşünüyor ve bu kadarla yetinmek ist istiyoruz. Dolayısıyla da burada rivayet ve rivayet-i rahip dikkat yapılacak bir takım değerlendirmelerin ya da salt anlamda zahiri bir takım e, Khususların ihmal edilmesi elbette e, e, terifi kabul olmayan e, pek çok hataların yanlışların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır diyerek. E, sonuç kısmında siz okursunuz e, ama mutlaka okuyun, bunu, bunu ihmal etmeyin. Sözümüzü hadis ile fıkıh yine birlikte oldukları zaman tekemmül eder, birbirlerine ayrıca zaman ise kallar cümlesiyle e, Dersin bu kısmını kapatmış olalım. İkinci kısımda yer alan hadis metin tenkidi kısmında ise ve prensitleri kısmında ise e, mutlaka başından sona kadar e, sabırla ve satır satır okumanız gereken bir yazıdır. Diğerlerinin olduğu gibi, aynı zamanda kısmı açıklamalarında e, ya da vurgularında yer aldığı videolarda takip etmiş olmanız e, konuyu daha net ve berrak bir şekilde anlama imkanında da size sağlayacaktır diyerek e, bugünkü dersimizi ve bu dönemlik dersimizi de e, nihayete erdirmiş oluyoruz. Yaklaşık iki dönemdir yani hem Göz döneminde hem Bahar döneminde de A grubu olarak söyleyeyim. Tabi B grubunda dersim var. Elimden geldiği kadar elimizden geldiği kadar e, Zekeriya hocamızla birlikte dilimizin döndüğü kadar e, sizi her ne kadar uzaktan eğitim olsa sanki e, yüz yüze eğitim değilmiş gibi bilhassa da e, ondan mahrum etmemek adına en azından algılatma, anlatma noktasında ya da bazı vurgulam noktasında e, gücümüzün yettiğince hatta yeri geldi gücümüzün de daha ötesinde e, zorlanmak suretiyle size bir şeyleri anlatmaya bir şeyleri öğretmeye çalıştık. Tabi Hatalarımız olmuştur, kusurlarımız olmuştur. Hiçbir zaman mükemmellik iddiasında bulunamayız. Hiç kimse hiçbir kulda bulunamaz. Ama e, mümkün mertebe dediğimiz gibi e, elimizden geldiği kadar bir takım şeyleri size anlatmaya, özellikle de tabii algılatmaya e, ve taakul noktasında, tefakul noktasında hatırlatmalarda bulunmaya çalıştık. Şunu unutmamak gerekir. Hangi düşünceye, hangi fikre, hangi zikre, hangi cemaat tarikat fark etmez. Bizim için mesele değildir. İslam bir bütündür. Müslüman bir bütündür. Eğer bunun da e, temel kaynağı Kur'an ve sünnetse, e, Kur'an anlaşıldığı şeklinde yani sünnetin de tespit açılarından gerekli olan e, rivayet ilminin de e, tarih açısından, usul açısından ve dirayet noktasından, e, bütünü arz etme açısından bahsedilir. Bazı hususlara işaret etmeye çalıştık. Size en azından e, rehberdeyken kaynakları gösterme anlamında ya da usul gösterme adına bir şeyleri arz etmeye çalıştık. Artık e, bundan sonrası tamamen size aittir. E, eğer suçlu lisan ettiyse ya da bir e, farkında olmadan da birlerinizin kalbini kırdıksa e, sizden helallik diliyorum. Benim de hakkım size helal olsun. Önemli olan burada e, gerçekten bu ve bundan sonraki e, hayatımızda e, temel esasları, temel fikriyatı, ilmi bakış açısını, ilmi düşünceyi akletmeyi, muhakeme etme anlayışını ama kucaklayıcı bir dil. Herkes ama hiçbir şekilde ayrım, nefret, ötelemek şeklinde değil, herkesi kucaklayan her türlü siyasi partiler üstü. Her türlü siyaset üstü, her türlü parti üstü, her türlü mezhep, cemaat, tarikat üstü bir anlayış ve düşünceyle Müslüman'ın akledebileceği, anlayabileceği bir şekliyle dizayn etmemiz gerekiyor. Dilimizi bu şekliyle ifade etmemiz gerekiyor. Asla öteleyen, nefret ortaya koyan ya da buna benzer bir takım şeyleri dile getirmememiz gerekiyor. İlahiyat tahsin almış olan bir arkadaşımızın, bir hocamızın, bir kardeşimizin dili de aynı şekliyle, yaşayışıyla beraber ne olması gerekir? Ee, örnek olması gerekir, örnek olmaya çalışması gerekir. Dolayısıyla biz de size elimizden geldiği Şunun farkındayım, siz biraz zorlandınız. Ama dediğim gibi el emru izâ dâgâ ittâsâ diye geçer. Mecellede bir kayda vardır. İş değil olduk da e, genişlik olur. E, ne kadar çok e, sıkışırsanız, ne kadar çok bilgi sahibi olursanız ve o bilgilerde tafakkuk ederek, taakkul ederek bir bütün halinde ortaya koyarsanız herhalde sizin önünüze yolunuz açık olur. Allah'ın izniyle diyerek sözlerime nihayet vermek istiyorum. Tekrar hem sınavlarınızda hem sınava geçen arkadaşlarımız için de hayatlarında Allah'tan ömür boyu başarılar ama faydalı başarılar diliyorum. Sadece başarı salt maddi anlamda değil. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. İnşallah bir başka zamanda, bir başka alanda, bir başka mekanda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Çünkü hepinizin bu dersin sonuçlu bir şekilde geçmenizi isterim. Ama tabii bir takdir artık nihayetinde çalışmak isteyen arkadaşlarımızın ya da arkadaşlarımızın duymuna vardır. Peki tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir kısım arkadaşlara da iyi geceler diliyorum. Tekrar inşallah görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.